Emir Sultan Rahmetullahi Aleyh İsmi Muhammed Şemseddin Baba adı Ali Doğumu 1368 Buhara Vefatı 1429 Bursa Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük veli Soyu Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem Dayanır Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyit olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denilmiştir. Emir Gilal ismiyle tanınan babası, geçimini çömlekçilikle sağlayan bir veliydi. Buhara'da sevilir ve duasını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Nakşibendiye tarikatının Nurbahşiye koluna mensuptu. Emir Gilal, oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterdi. Onu sağlam bilgi ve ahlak temelleri üzerinde yetiştirmeye çalışan Emir Gilal, oğluna bir mesleğe sahip olması için çömlekçiliği de öğretti. Emir Sultan, küçük yaşta annesini kaybetti ve öksüz kaldı. Babası, onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaştı ve sevgi bağı kurdu. Babasının ona sık sık verdiği nasihatlardan biri şöyleydi. Ey oğlum! Peygamber Efendimiz'i babandan anandan daha fazla sevmelisin. Soyunla övünmemelisin. Ağzından hiç yalan çıkmamalı. Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla üşenmemelisin. Aksakallı da olsan düşmanla cihadı bırakmamalısın. Selam vermeden hiçbir topluluğa girmemelisin. Nikahsız bir kadınla oturmamalısın. Kur'an-ı Kerim rehberin, hadis-i şerifler ise yol göstericin olacaktır. Ey oğlum! Hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allahü Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma. Babasının bu şekildeki nasihatlarıyla yetişen Emir Sultan ayrıca birçok tasavvuf ehlinin sohbetlerine de devam etti. Emir Sultan muhterem babalarıyla bir gün tenha bir yerde sohbet ediyor ve bir ayet-i tefsiri hakkında konuşuyorlardı. O sırada kalbi mahzun, çok çocuk sahibi, borçlu, sıkıntılar içinde kıvranan bir şahıs gelip bu harada bir bahçem vardı. Onun mahsulü her sene çoluk çocuğumun nafakasını karşılıyor ve ben de helalinden geçiniyordum. Takdir-i ilahi bir gün bir fırtına esti. Bahçemde bulunan taze ağaçları ve yeni bitmiş sebzelerin çoğunu kuruttu. Bu durumda geçinmeye gücüm olmadığı için çoluk çocuğumu terk ettim. Ey Resulullah'ın evladı, Allahü Teala'nın bir çare kulu olan bana inayet gözüyle bak. Ayağına düştüm. Bana yardımcı ol. Diye anlattıktan sonra yüzünü Emir Sultan'ın babası Ali'nin ellerine sürdü. Emir Sultan'ın mübarek babası da Allahü Teala ''İnşallah seni arzuna kavuşturacaktır.'' diyerek onu teselli etti. O anda Emir Sultan o ihtiyara merhamet etmeyi ve şefkatli davranmayı aklından geçirdi. O gece Emir Sultan bu muhtaç ihtiyarın bahçesine gizlice varıp, gönülden Allahü Teala'ya Teâlâ'ya dua ederek yalvardı ve ''Ey nimetler veren ve rızıkları taksim eden Allah'ım!'' Bu fakirin ağaçlarını ve ekip diktiği sebze ve meyvelerini eski canlılığına kavuştur deyip mübarek ellerini yüzüne sürdü. Daha sonra Allahü Teala'nın izniyle o fakirin bahçesinde bulunan ağaçlar ve ekili sebzeler yeşerip canlandı. Sabah olunca ihtiyarın kalbine ilhamı ilahi geldi ve hemen bahçesine gitti. Bahçesine girince, Ağaçların çiçeklenmiş, taze yaprakları çıkmış ve sebzelerin de canlanmış olduğunu gördü. İhtiyar adam bu durum karşısında hayrete düştü. Bahçenin bir köşesinden bostana baktı ve ''Ey rızkı veren ve mahlukatı yaratan Allah'ım, yalvarmam ve niyazım sanadır. Bana bu garip sırrı bildir. Yoksa bostanıma Hazreti Hızır mı geldi de bahçemin ağaçları ölüyken hayat suyunu içip yeşerdi?'' dedi. O esnada Emir Sultan, bahçenin bir köşesinden göründü. İhtiyar, bu işin hakikatini anlayıp, hemen Emir Sultan'ın ellerine sarılmak istediğinde, o gözden kayboldu. Emir Sultan'ın duası bereketiyle, bahçedeki ağaçlarla sebzelerin yeşerip, evvelki gibi meyveli olduğuna şükretti. İhtiyar, Allahü Teala'nın kudretine hayran kalıp, başından geçenleri Buhara halkına anlattı. Halk gidip bahçenin halini görünce hayret etti. Bu kerameti gören insanlar, Emir Sultan'dan dua talebinde bulunmaya başladılar. Emir Sultan, 17-18 yaşlarına geldiğinde, babası vefat etti. Babasının vefatından sonra bir müddet Buhara'da kaldı. Sonra aldığı ilahi emir üzerine Mekke'ye gitti. Haç farizasını yerine getirdikten sonra Medine'ye geçti. Niyeti, Ceddi Resûlullah Efendimiz'in mübarek kabirlerine yakın bir yere yerleşmek ve ömrünün sonuna kadar orada kalmaktı. Medine'ye geldiği zaman kalacak bir yer bulamadı. Seyyidler için ayrılmış bir oda olduğunu duydu ve oraya gitti. Orada bulunanlar, seyit olduklarını ve odanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek Emir Sultan'ı yanlarına almak istemediler. Emir Sultan onlara, ben de seyyidim dediyse de dinlemediler. Hatta senin seyit olduğunu burada kim bilir, Seyit olsaydın halinden belli olurdu, dediler. Emir Sultan onlara, ben de burada Allahü Teala'nın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur. Gelin beraber kainatın efendisi Resulullah Efendimizin türbesine gidelim, selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse onun nesebinin sahih olduğu belli olsun dedi. Bu teklif üzerine onlar türbeye dahi gitmeden yüzlerini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem türbesine dönerek Esselamu aleyke ya ceddi dediler. Fakat hiçbirine cevap gelmedi. Bunun üzerine Emir Sultan ihlas ve şevkle Esselamu aleyke ya ceddi dedi. Resulullah mübarek sesiyle "Ve aleyküm selam ya veledi." diye cevap verdi. Orada bulunanlarla odanın asıl sahibi olduklarını iddia edenler "Esselatu ve selamun aleyke ya Resulullah." diye haykırıp kendinden geçiyorlar, sonra da Emir Sultan'dan özür diliyorlar. Emir Sultan Medine-i Menevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali yan yana oturmuş haldeydiler. O da gitti ve edeple yanlarına diz çöktü. Hazreti Ali ona, Ey oğlum! Sana Allahü Teala tarafından Ceddin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin önünde ilerleyen nurdan üç kandil olacak. O kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak buyurdu. Emir Sultan uykudan uyanınca, Demek ki takdir ilahi böyle diyerek yola çıktı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi, Üç kandil ona kılavuzluk etti. Emir Sultan Medine'den yola çıkıp, Bursa'ya doğru gelirken, Yolda bir beyin oğlu onu gördü, Ve kalbi talebesi olmaya meyletti. Hemen silahlarını bırakıp, Emir Sultan'ın huzuruna geldi. Emir Sultan da onu talebeliğe kabul etti. Bir süre sonra bir yol kavşağına vardılar. Oranın yerlisi olan bir kişi, Yolun birinde geçit vermeyen büyük bir yılanın olduğunu ve o yoldan gitmemelerini söyledi. Halbuki Emir Sultan'ın önünden giden kandiller o yolu gösteriyordu. Bir süre sonra yol kenarında bir ejderhanın uzandığını gördüler. Ejderha sanki avını bekler gibi değil de şerefli bir misafiri bekler bir haldeydi. Emir Sultan hariç herkes ürkek bir halde ve endişe içinde yürüyordu. Büyük yılan, en önde bulunan Emir Sultan'ın devesinin ayaklarına kapaklanarak ''Hoş geldiniz şeyhim, emrinizdeyim.'' dedi. Kafilede bulunanlar bu hali hayretler içinde seyrettiler. Fakat onlara yolda katılan Beyoğlu, bütün bu olup bitenlere inanmadı. İşte o sırada büyük yılan, Beyoğlu'nun üzerine atılınca ''Aman Allah'ım, ya Emir, bana yardım et.'' diye feryad etti. Emir Sultan'ın işaretiyle yılan, beyoğlunu bıraktı. Emir Sultan'ın kafilesi Sakarya nehri kenarında bulunan bir bahçede konaklamıştı. Bahçede her çeşit meyve vardı. Fakat talebelerden birinin canı hurma istedi. O sırada talebenin önünde bir hurma ağacı yükseldi. Üzerinde olgun meyveleri vardı. Ama talebe olup biteni bir türlü anlamadı. Bunu fark eden Emir Sultan, rahmetullahi aleyh, canın hurma yemek istiyordu. İşte hurma, al ye, buyurdu. Emir Sultan, Bursa'ya geldiği zaman, önündeki nurdan üç kandil, pınar başında üç servi civarında, fakirler için tahsis edilmiş, eski bir kilisenin yanında durdu. 1389 yılında Bursa'ya gelen Emir Sultan, yalnız değildi. Hac sırasında kendisine sevgi ve saygı gösteren birkaç buharalı peşine takılmıştı. Bunlar Bursa'nın muhtelif yerlerine post sermişlerdi. Bilindiği gibi manevi işaretler ve rehberliklerle Irak, bağdat üzerinden Anadolu'ya geçen Emir Sultan, Karaman, Hamit ili, Gütahya ve İnegöl'ü üstünden Bursa'ya gelerek Gökdere civarında ibadet, zühd, ve takvâ içinde yaşamaya başlamıştır. Çünkü üçüncü kandil orada kaybolmuştur. 1892'de Vali Münir Paşa zamanında açılan Işıklar Askeri Okulu'nun bulunduğu yer, işte o son kandilin söndüğü yerdir. Askeri okulun adı buradan gelmektedir. Emir Sultan Bursa'ya geldiğinde 21 yaşında bulunuyordu. Ve Hacı Bayram-ı Veli ile emsaldi. Anne tarafından Sadreddin-i Konevi'ye akraba olan Molla Fenari, 39-40 yaşındaydı. Mevlit yazarı Süleyman Çelebi, 25-26 yaşındaydı. Somuncu Baba denmekle meşhur Ebu Hamidettin-i Aksarayi ise 65 yaşındaydı. Yıldırım Bayezid, Balkanlarda savaşırken bir genç, yaralıların yarasını sarıyor, bazen de ellerini açıp dua ediyordu. Kolundan yaralanan Yıldırım Bayezid, bu genç askerin gayret ve maharetle yaraları sardığını görünce, o gence karşı kalbinde bir yakınlık hasıl oldu. Hemen yanına gidip, ''Benim de kolumda yara var, yaramı sar.'' deyince, Emir Sultan cebinden bir mendil çıkarıp, ''Buyurun padişahım, sizin yaranızı da bu mendille sarayım.'' dedi. Sabah olunca sarılan bütün yaraların iyi olduğunu Askerlerin hiç yara almamış gibi ayağa kalktıklarını Yıldırım Bayezid Han'a haber verdiler. Yıldırım Bayezid de merak edip kendi yarasını açarken, kolundaki mendilin, hanımının nişanlıyken kendisine hediye ettiği mendilin yarısı olduğunu fark etti. Bütün aramalarına rağmen yaraları saran askeri bulamadılar. Nibolu Kalesi önünde düşmanla şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen kale bir türlü alınamadı. Tam bu sırada askerlerin yaralarını saran genç ortaya çıktı ve kalenin kapısını ardına kadar açtı. Bunun üzerine hücuma geçen Osmanlı kuvvetleri kaleyi aldı. Zafer sonunda genci yine aradılar fakat yine bulamadılar. Yıldırım Han'ın kızı Fatıma Hundi Sultan bir gece rüyasında alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Rasulullah ona Oğlum Muhammed Buhari ile evlen. Sakın beni kırma ve sözümü dinle. buyurdu. Temiz ruhlu, edep ve haya sahibi Fatıma Hundi Sultan rüyasını kimseye söyleyemedi. Ertesi gece yine Resulullah'ı rüyada gördü. Selveralem sallallahu aleyhi ve sellem ona eğer ahirette benden şefaat etmemi istiyorsan ''Muhammed Buhari ile evlen.'' buyurdu. Fatıma Hundi Sultan, durumu en yakını hizmetçisine anlatarak onu Emir Sultan'a gönderdi. Hizmetçi durumu anlatınca Emir Sultan bizim de malumumuzdur. Nikahımız Allahü Teala tarafından kıyıldı. Dinimiz üzere burada da kıyılması gerekir. Durumu Fatıma Hundi Sultan'a iletin dedi. Bunun üzerine Emir Sultan dünürler gönderip sultanın kızını istedi. Fakat valide sultan kızını vermek istemeyip işi zora sürerek dünürlere Emir Sultana söyleyin. 40 deve yükü altın getirirse kızımı veririm dedi. Bunun üzerine Emir Sultan Hazretleri sultan validemiz develeri göndersinler isteklerini yerine getirelim. istediği altınları gönderelim deyince sarayı bir telaş aldı. Bu işe kimsenin aklı ermedi. Böyle fakir bir dervişin 40 deve yükü altını nasıl vereceğini şaşkınlıkla karşıladılar. Ama yine de saraydan kırk deveyi Emir Sultan'a götürdüler. Emir Sultan develerle birlikte Nilüfer çayının kenarına gitti. Develeri getirenlere, heybeleri bu kumlarla doldurun. Sizler de istediğiniz kadar alın, aldığınız altın olsun buyurdu. Kimisi şüphe ederek bir şey almadı, kimisi de heybelerini ve keselerini doldurdular. Kırk deveden meydana gelen kervan saraya girince, Emir Sultan, ''Boşaltın, istediğiniz altın olsun.'' dedi. Heybeler boşaltılınca hepsi altın oldu. Kimi kendisi için de almadığı, kimisi de yolda aldıklarını döktüğü için çok pişman oldu. Emir Sultan ile fatıma hundi Sultan'ın evlenmelerine karar verilince, Fatıma Sultan, kendi el işlemesi gömlek ve çamaşırları harem ağasıyla Emir Sultan'a gönderdi. Emir Sultan, bohça geldiği zaman bir odada mangal yakmış, talebeleriyle sohbet ediyordu. Harem ağası içeri girip, ''Valide Sultan'dan'' diyerek bohçayı Emir Sultan'a verdi. Bohçayı bir kenara bırakan Emir Sultan, Onların sıhhat ve afiyetleri için dua etti. Sonra bohçayı açıp içinden bir mendil aldı. Mendilin içine birkaç köz parçası koyup mendili kapadı. Tebessüm ederek harem ağasına, ''Valide sultana selam söyleyiniz. Biz fakir dervişlerin sultanlara hediyesi ancak böyle köz parçaları olur. Kabul etmelerini arz ederim.'' dedi. Harem ağası herkesin şaşkın bakışları arasında, Oradan ayrıldı. Yolda giderken mendilin yanıp yanmadığını merak etti. Fakat mendilden duman bile çıkmıyordu. Saraya kadar kendisini zor tuttu. Hediyeyi Valide Sultan'a teslim etti. Mendil sarayda bulunanların meraklı bakışları arasında açıldı. Mendilin içinden ateş parçaları değil, gözleri kamaştıran elmas parçaları çıktı. Nikah haberi Edirne'ye ulaşınca, Yıldırım Bayezid, Kapıkulu askerlerinden kırk askeri Süleyman Paşa'nın emrine vererek, Emir Sultan'ın ve Hundi Hatun'un başlarını getirmesi için Bursa'ya gönderdi. Bu küçük birlik, Emir Sultan'a ve Hundi Hatun'a kötülük yapmak şöyle dursun, mağlup oldular. İşte o zaman Bursa kadısı olan Molla Fenari, Yıldırım Bayezid'e şu mektubu yazdı. Mektubuma Daima kullarına acıcı olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. İnsanların en acizi olan ben, Türk ve İslam memleketlerinin koruyucusu, Osmanlı övündüğü ve hak uğruna savaş edenlerin başkanı, İslam dininin ve Müslümanların yardımcısı olan Padişahımın ömrünün uzun olmasını ve evladının çoğalıp kıyamete kadar şan ve şerefle yaşamasını. Rabbimden niyaz ederim. Sultanımızın şunu bilmesi gerekir. Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan önce İsa aleyhisselam kendisine inananlardan üç kişiyi hak dine davet için bir beldeye göndermişti. Fakat oranın halkı onları yalanlayıp öldürdüler. Bu cinayeti işledikten sonra sevinerek evlerine gittiler. Allahü Teala Onların bu davranışından razı olmadı ve Cebrail aleyhisselama o belde üzerinde yürekleri parçalayıcı, korkunç ve keskin bir ve keskin bir sesle haykırmasına emretti. Cebrail aleyhisselam haykırınca oradakilerin hepsi bir anda öldü. Böyle büyük bir felakete uğramaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Şimdi bizim de sultanımızdan bir ricamız vardır. Dün öldürülmesini emrettiğiniz emir sultan, Resulullah'ın neslinden hürmete değer bir insandır. Bu zat gibi temiz kalpli, peygamber neslinden bir kişi, zamanımıza kadar Anadolu'ya ayak basmamıştır. Buna benzer aslı temiz bir kimseyi, elleri hediyeler dolu davetçiler göndererek, Buhara'dan Anadolu'ya getirmeye çalışsaydınız, sizin için, ebedi bir şeref olurdu. Böyle yapmadığınız halde manevi irade üzerine yurdumuza gelen bu zat dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e yakınlık kazandığınız takdirde dünya ve ahiret saadetiniz artacaktır. Şunu da bildireyim ki bu damadınız Peygamber Efendimiz'in ümmetimin alimleri, İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurduğu kimselerdendir. Bizim böyle seyitlerden gördüğümüz feyiz eserlerini, Hazreti Muhammed'den sonra kimse göstermemiştir. Eğer bir daha onun başını kestirmek için asker gönderirseniz, bütün yurdumuzun felaketi olacağından şüphemiz yoktur. Son ferman sultanımızındır. Aradan günler geçtikten sonra Bursa'ya dönen Osmanlı ordusunu ve sultanı karşılayanlar arasında, Emir Sultan da vardı. Yıldırım Bayezid onunla selamlaşınca harp meydanında askerlerle kendi arasını saranın bu genç olduğunu anladı. Sultan ona şifreli olarak "O el çabukluğu neydi?" diye sordu. Emir Sultan hemen Fetih Suresi 10. ayetinin başını okudu ki meali alisi şudur: "Ey Resulüm, gerçekten ''Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret ve yardımı o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir.'' Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, ''Ya o mendilin yarısı ne oldu?'' diye sorunca, Emir Sultan, ''Babacığım, o mendilin yarısı cebimdedir. Bendeniz, damadınız Muhammed Şemseddin.'' dedi. Yıldırım Bayezid Han, atından inerek onunla kucaklaştı. Her ikisi de gözyaşlarını tutamayarak ağladılar. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra kazanılan ganimetlerle Müslümanların ibadet etmeleri için, Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak istedi. Bu durumdan vezirini de haberdar etti. Bugünkü Ulu caminin yeri uygun görüldü. Arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri verildi. Herkes gönül rızasıyla arsalarını verdiler. Fakat caminin inşa edileceği yerde bir ihtiyar kadıncağızın evi vardı. Bu hanım ben evi satmam diye tutturdu. Ona bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiçbir kimsenin sözünü dinlemedi. Yıldırım Bayezid Han da o kadının yanına gidip durumu anlattı. Fakat kadını fikrinden döndüremedi. Sonra sultan, divanı toplayarak bu hususu görüştü. Divanda, Emir sultana durumun bildirilmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varıldı. Sultan Bayezid, Emir sultanın huzuruna giderek durumu anlattı ve ''Sizin himmetinize muhtacız, yoksa cami-i şerif yapılamaz.'' dedi. Emir sultan, her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır, diyerek sultanı teselli ve teskin etti. O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini gördü. Herkes Muhammed Mustafa'dan şefaat umup cennet tarafına gidiyordu. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek istedi. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kaldı. Bunun üzerine ihtiyar kadın, feryat etmeye, ağlamaya başlayınca, zebaniler ona, ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordular. İhtiyar kadın, ''Müslümanlar cennete gitti, ben yalnız kaldım, onun için ağlıyorum.'' dedi. O sırada gaipten bir ses, ''Eğer sen de cennete girmek istersen, yıldırım Bayezid Han'a evini sat, inat etme, yoksa inatçılardan olup cehennemlik olursun.'' Dediği anda ihtiyar kadın dehşetle uyandı. Uyandığı zaman evinin bir nur ile kaplanmış olduğunu gördü. Elhamdülillah ben de cennet ehli oldum diyerek sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Ertesi gün gönül rızasıyla evini sattı. Emir Sultan çok gayret göstermesine rağmen Timur yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan sonucun ne olacağını çok iyi biliyordu. Ankara Savaşı'nın başlamasına çok az bir zaman varken hanımı Hundi Hatun, ''Niçin babamı yalnız bırakıyorsun ya Emir?'' diye sordu. Emir Sultan, ''Telaşın boşunadır ya Hundi, bu savaş bizim aleyhimizedir.'' ''Bunu muhterem pederinize daha önce arz ettim.'' deyince hanımı ''Ne olursa olsun şu anda babamın yanında olmanızı arzu ediyorum.'' dedi. Hanımının isteği üzerine Emir Sultan, Allahü Teala'nın izniyle bir anda cepheye vardı. Orada Sultan Bayezid Han'la görüşmesine rağmen kararından dönmeye niyetli olmayan padişahı savaştan vazgeçiremedi.'' Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Han'ın ordusu Bursa önlerine gelip konakladı. Ordu uzun süre burada kaldığı için Bursa'da yiyecek tükendi ve halk sıkıntı içine düştü. Bunun üzerine halk Emir Sultan'a gidip yardım istedi. Emir Sultan onlardan birisine Timur'un ordusuna git. Orada kumral sakallı, kırmızı yüzlü, kimsenin yüzüne bakmayan, ''Bizi yürekten sevenlerden bir eskici var. Ona selam söyle ve bir aydan beri Müslümanlar yiyeceksiz kaldı. Göçmezler mi acaba?'' de buyurdu. Bu emri alan kişi, Timur'un ordusundaki eskiciyi buldu ve ona Emir Sultan'ın sözlerini nakletti. Eskici baba, ''Evet, buraya geleli epey oldu. Artık göç vakti geldi.'' diyerek, elindeki iğne ipliği bir kutuya yerleştirdi. O anda orduda toplanma hazırlıkları başladı. Kısa süre sonra Timur'un ordusu şehri terk etti. Ankara malûbiyetinden sonra Amasya'da bulunan Şehzade Çelebi Mehmet, bir gün Molla Ali'yi huzuruna davet edip dedi ki, ''Ya Molla Ali, meydana gelen hadiselerden ibret aldın mı?'' Babam, Yıldırım Bayezid'in başına gelen musibet ve belaların sebeplerini düşünebiliyor musun? Görüyorsun ki her birimiz bir yere ayrıldık. Kardeşim Musa Çelebi, İsa Çelebi'nin üzerine yürüdü ve Bursa'da tahta oturdu. Kardeşim Süleyman Çelebi ise Edirne'de tahta oturdu. Düşman bizden korkarken şimdi biz aleme maskara olduk. Özellikle Edirne'de oturan kardeşim Süleyman Çelebi'nin fitne ve fesadından korkulur. Din ve devlete taşıdığım iyi niyet ve gayret bu olaylar karşısında beni daha da hassas kıldı. Gel seninle taç ve taht düşüncesini terk ederek hacca gidelim. Çelebi Mehmet hem söylüyor hem ağlıyordu. Akşam ikisi de istihareye yattı. Çelebi Mehmet rüyasında... Dedesi Murat Hüdavendigârı gördü. Yanında Emir Sultan da vardı. Ona bir kılıç, bir de eyerlenmiş at vererek "Haydi yiğidim, din esaslarını ikame eyle." dediler. Çelebi ata binmek istemediği halde çaresizlik içinde binmek zorunda kaldığını ve Gelibolu istikametine hareket ettiğini gördü. Molla Ali de aynı gece rüyasında Bursa'da olduğunu ve Çelebi Mehmed'in tahtın üstünde, Musa Çelebi'yi ise tahtın altında gördü. Bunun üzerine Mehmed Çelebi, Bursa'ya hareket etti ve Osmanlı tahtına geçti. Bir gün sohbet esnasında, bir zat, Emir Sultan'a, Peygamber Efendimiz'in miraca çıkmasının cismani mi yoksa ruhani mi olduğunu sordu. Emir Sultan, Ceddim Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem miraca bedeniyle çıktı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Bu hususta bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Resulullah için bütün melekler salavat getirirler. Bütün mahlukatta salavat getirirler. Böyle yüksek bir zatın miracında bedenen veya ruhen olmasında şüpheye gerek yok. Bu beden göz ve kulaklar günde bir defa değil 400 kere miraç yapabilir. Buna şüphe etmemek gerekir. Allahü Teala bir hadisi kutsiyle, ey habibim sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyuruyor. ''Bu hadisi kutsi, bunun doğru olduğunu gösterir.'' buyurdu. Talebelerinden birisi şöyle anlatır. ''Bir gece rüyamda şöyle gördüm. Bursa'nın uzak kasabalarından olan birkaç kişi, Bursa'da bir evliya var. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle ne hacetin varsa verirmiş.'' diyerek ona doğru gidiyorlardı. Ben de yatakta yatıyordum. Onların dediklerini duyunca, Aralarına katılarak, ben de duasını alayım diye onlarla birlikte Bursa'ya gittim. Dergaha girip, Emir Sultan'ı görünce bayılmışım. Aklım başına gelince, ayağa kalkacak takati kendimde bulamadım. Emekliye emekliye, Emir Sultan'ın huzuruna vardım ve ''Sultanım, beni talebeliğe kabul edin'' dedim. ''Kabul eyledik'' diyerek mübarek elleriyle sırtımı sıvazladılar. Heyecanla uyandım. Doğru anneme giderek rüyamı anlattım. Bana, sen hemen o büyük velinin yanına koş, himmetine kavuşarak duasını al, dedi. Hemen yola çıktım. Bir grup insanın rüyamdaki gibi, gidip Emir Sultan'ı ziyaret edelim, onun duasını alalım diye konuşup yürüdüklerini gördüm. Aralarına katılarak rüyamdaki gibi sırayla dergâha girip huzurlarına çıktık. Emir Sultan'ın mübarek nazarlarına kavuşunca aklım başımdan gitti. Düşüp bayıldım. Aklım başıma gelince ayağa kalkamayıp emekleyerek ayak uçlarına kadar zorla gittim. "Bizi talebeliğe kabul buyurun sultanım." deyince bana "Biz seni talebeliğe kabul edeli 40 yıl oldu." buyurdular. Emir Sultan'ın büyük sevgi ve saygı gördüğü adının 7'den 70'e herkesin dilinde dolaştığını duyan iki kişi ziyaretine gitti. Yolda giderlerken biri diğerine benim gönlümdeki taze ekmekle kaymak olsun dedi. Diğeri de benimkisi de hayır dua olsun dedi. Dergaha vardıklarında Emir Sultan talebeleriyle bahçede sohbet ediyordu. Emir Sultan şu gelenlerden filana ekmek ve kaymak verin. Diğeri için de hayır dua edelim, nefsinin heva ve hevesinden uzak ve Allah korkusunda müdavim olsun, buyurdu. Kalbinden hayır dua isteyen zat, Emir Sultan'ın talebesi olarak uzun yıllar hizmetinde bulundu. Hacı Bayram-ı Veli, Emir Sultan ile sohbet etmek için talebelerinden bir kısmıyla Bursa'ya gelmişti. O sırada Emir Sultan'ın Bursa Kalesi kenarındaki evi harabeye döndüğü için, ustalar tarafından tamir ediliyordu. O esnada marangozlar ellerinden büyük bir ağaca düşürdüler. Emir Sultan'ın mübarek bakışları düşen ağaca ilişince, ağaç boşlukta kaldı. Hacı Bayram-ı Veli bu olaya şahit oldu ve içinden herhalde Emir Sultan bana kerametlerinden birini göstermek istedi diye geçirdi. Emir Sultan ona, biz bununla Size keramet göstererek evliyadan biri olduğumuzu ispatlamak istemedik. Kale kenarında çocuklar oynuyorlardı. Ağaç onların başına düşüp ezilmesinler diye böyle yaptık. Gayemiz çocukları büyük felaketten kurtarmaktı, dedi. Çocuklar oradan kaçtıktan sonra ağaç yere düştü. Bursa'nın tacirlerinden hoca Kasım, Emir Sultan'a bir sarık hediye etti. O da tacire bir miktar para verdi. Hoca Kasım o parayı alarak kesesine koydu. Çarşıda gezerken 30 bin dirheme satılan büyük bir elmas gördü. Onu almak istedi. Fakat kesesinde o kadar çok para olmadığını bildiği için üzüldü. Sonra aklına kesesindeki paraları saymak geldi. Paraları sayınca 30 bin dirhemden fazla olduğunu hayretle gördü. Hemen o elması satın aldı. Aynı gün, elmastan anlayan bir Yahudi, o elmasa 130 bin dirhem verince, hoca Kasım, Yahudi'ye elması sattı. Bunun, Emir Sultan'ın bir kerameti olduğunu anlayan hoca Kasım, Emir Sultan için bir dergah yaptırdı. Sarı Yusuf şöyle anlatır. Bir gün, Bursa'da Emir Sultan'ın huzurunda oturuyorduk. Emir Sultan sohbet ediyordu. O anda, hiç başıma gelmeyen bir şey oldu. Aniden uykum geldi. Öyle ki göz kapaklarımı kaldıramıyordum. Durumu fark eden Emir Sultan biraz uyu diyerek bana izin verdi. Ben de uyudum. Bir süre sonra korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde bir kalkan vardı. Tekrar uykuya kaldım. Yine korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde aynı kalkan duruyordu. Uykum kaçtı ve merakla Emir Sultan'a kalkanı neden tuttuklarını sordum. Emir Sultan buyurdular ki, Kırım'da bizi seven bir zat var. Şu anda gönlümüze yönelmişti. Bu mecliste uyumandan hatırı incindi. Bu yüzden sana doğru ok attı. Ben de kalkanla engel oldum. Yine attı, tekrar o kamani oldum. Sonra o senin bizim müsaademizle uyuduğunu anlayınca, çok pişman olup, okun sana değmediğine şükretti. Emir Sultan, bir gün öğle namazını kılmak için evinden dışarı çıkmıştı. Talebeleri de onu takip ettiler. İçlerinden Musa baba, ''Sultanım, ne olaydı şurada bir su olsaydı da, Müslümanlar namaz için abdest alsaydı.'' dedi. Bu sırada Emir Sultan, asasına dayanmış tefekkür ediyordu. Evuzu besmele çekerek asasını yerinden oynattı. Asanın değdiği yerden bir su kaynayıp akmaya başladı. Bunu gören talebeler Allahü Teala'ya şükrettiler. Emir Sultan bir gün abdest alırken yanına bir talebesi geldi. Talebesine nereden geldin buyurdu. Talebe şehirden geldim dedi. Emir Sultan Bizim için ne diyorlar deyince de o kimyaya maliktir diyorlar. Bunun üzerine Emir Sultan kimya odur ki akan su saf altın olur buyurdu. Daha sözlerini bitirmeden kollarından akan sular altın oldu. Şeyh Sinan şöyle anlatır. Henüz küçük idim. Babamla bahçemize kavun karpuz ektik. Ne kadar ihtimam gösterdik ise, Ektiğimiz kavun ve karpuzlar bir türlü istediğimiz gibi yetişmedi. Bir gün bostanda üzüntülü bir şekilde oturuyordum. Babamsa köye dönmüştü. O sırada aniden at üstünde yeşil kaftanlı bir zat peydah oldu. Benden çekirdek istedi, ben de verdim. Çekirdeği alıp tarlaya saçtı. Bir anda tarla yeşerdi ve kavun karpuz yetişti. Benden bir karpuz istedi. Ben de koparıp verdim. Karpuzu ikiye böldü. Yarısını kendisi aldı, diğer yarısını da babama vermemi tembih etti ve bana Emir Sultan derler, söyle babana seni Bursa'ya benim yanıma getirsin dedi. Ben de baş üstüne, emrinizi yerine getiririm dedim. Yeşil kaftanlı zat bir anda kayboldu. Bir müddet sonra babam geldi. Kavun karpuzları yetişmiş görünce şaşırdı ve ''Ey oğul, tarlaya hızır mı geldi? Yoksa Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sonsuz kudretinden bir hikmet ve sırrın tecellisi mi oldu? Çünkü mevsim henüz ikilenlerin yetişme zamanıdır. Ama ne hikmetse bostan yetişmiş durumdadır.'' dedi. Sonra Allahü Teala'ya hamd etti. ''Ben babama Emir Sultan'ın dileklerini ve tembihini aktardım. Babam da, başım gözüm üstüne diyerek, beni Bursa'ya, Emir Sultan'ın huzuruna götürdü. Huzura vardığımızda, çok yorulmuş, ve karnımız acıkmıştı. Emir Sultan, hanımına yemek hazırlamasını söyledi. Önümüze, bulamaç yemeği geldi. Yemek çok lezzetliydi. Hayatımda öyle yemek yediğimi hatırlamıyorum. Uzun müddet, Emir Sultan'ın hizmetinde bulundum. Sonunda, ''Fesat ehlini ıslah eyle. himmet ve inayetle Müslümanlara nasihat et. Ta ki senin Kur'an-ı Kerime dayalı doğru yolunu duyanlar da yaptıkları hatalardan dönsünler.'' diyerek bana hilafet verdi. Emir Sultan Hazretleri bir gün Ali Efendi isimli talebesini Balıkesir'e göndermek istediler. O talebe kalbinden şöyle geçirdi. ''Acaba... Balıkesir'e varıp dönünceye kadar vaktimi nasıl geçireyim? Emir Sultan hemen yerinden kalktı, tesbihlerini getirip onun eline verdiler ve gidip gelinceye kadar bu tesbihle meşgul ol buyurdular. Talebe tesbih alıp yola çıktı. Cuma vakti Balıkesir'e girdi. Emir Sultan'ın ikaz için gönderdiği Hoca Efendi'nin hutbesine yetişti. Sonra ona bozuk düşüncelerini ve doğrusunu anlattı. Fakat o, Emir Sultan'ın talebesini dinlemedi ve kendi düşüncesinde ısrar etti. Talebe geri dönerken, akşam karanlığında bir köye girdi. Köye girdiği sırada dere kenarındaki kumluk bir yere bastı ve kayarak düştü. O esnada tesbih elinden kayboldu. Ne kadar aradıysa da bulamadı. Yolculuk bittiğinde ağlayarak Emir Sultan'ın huzuruna vardı. Emir Sultan, ''Ya oğlum, yolculuğun nasıl geçti, hâlin nasıldır?'' buyurdular. O da, ''Sultanım, içim yanıyor, karanlıkta ayağım kaydı, tesbihi suya düşürdüm.'' dedi. Bunun üzerine Emir Sultan, ''Ya oğlum, onun için niye üzülürsün? Biz onu suya düşürmedik.'' dedi ve cebinden... Tesbihi çıkarıp ona verdi. Bir gün bir köylü Emir Sultan'ın yanına gelip, Sultanım bir sıkıntım var, başım dertte, bana bir dua yazın ve himmet edin, dedi. Emir Sultan, Ali Hoca isimli talebesine işaret edip, yazıyoruz dedi. Ali Hoca da duayı yazdı. Emir Sultan ve yanında bulunan talebeleri kime dua yazsa Allahü Teala'nın izniyle şifa bulurdu. Hatta öyle olurdu ki, Sara hastaları gelse, Şifa bulup giderler ve ömürlerinin sonlarına kadar Bir daha hasta olmazlardı. Emir Sultan, rahmetullahi aleyh, Devamlı olarak, Sazdan örülmüş hasır üzerinde oturur Ve mübarek dudakları devamlı hareket ederdi. Şu şiiri sık sık söylerdi. Eğer gönlün benimle olursa,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 ''Her neyi dilerse, eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrinden halas ol, nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur.'' Emir Sultan'ın yayı ve bir oku vardı. Bunlar gazada kullanılmak üzere asılı dururdu. O yaya ok koydukları zaman 40 ok çıkar, 40 kişiye isabet ederdi. Her nereye atmak isterse bir talebesinin eline verir, o tarafa atmasına emrederdi. Şeyhülislamın da hazır bulunduğu bir gün Emir Sultan okunun ve yayının getirilmesini istedi. Getirilen ok ve yayın Şeyhülislama verilmesini emir buyurdu. Yay ile ok Şeyhülislam'a verildi. Emir Sultan ona, oku doğuya doğru at, ok nereye düşerse mezarımız orası olsun buyurdu. Şeyhülislam oku attı. Ok şimdiki türbenin olduğu yere düştü. Orası o zaman ağaçlık ve yeşillik idi. Halbuki ok atılan yer ile düştüğü yer arası çok uzak idi atmak ile oraya gitmesi mümkün değildi. Zira okun atıldığı yerle düştüğü yer arasındaki mesafe 3 ok atımlık idi. Emir Sultan 1430 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayramı Veli'nin yıkayıp Cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etti. Vefat ettiği gün, Hacı Bayram-ı Veli, manevi bir işaret ile Bursa'ya geldi. Gasil ve tekvin işlerini yaptı ve cenaze namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere, Günümüzde kendi ismiyle anılan semte defnedildi. İlk türbe, Yıldırım'ın kızı Hundi Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1845'te Sultan Abdülmecid, Bursa'ya geldiğinde türbeyi yıktırıp, yeniden inşa ettirmiştir. 1868'de Abdülaziz Han, bu türbeyi tamir ettirmiştir. Türbe, tek kubbelidir. Türbeye girerken bir oda vardır. Türbedeki ilk kabir, Emir Sultan'ın erkekoğlu Emir Ali'ye, ortadaki Emir Sultan'a, onun arkasındaki Hundi Sultan'a, Yanlarındaki kabirler de iki kızlarına aittir. İznikli alim bir zatın oğlu, bir gün uzun bir süre kalmak için Emir Sultan'ın türbesine geldi. Altı gün sonra oradan ayrılmaya karar verdi. Emir Sultan'ın talebeleri ona, ''Efendim siz uzun zaman kalacaktınız, niye şimdi gidiyorsunuz?'' diye sordular. O da, ''Benim bir ihtiyacım vardı. Kırk yıl çile çeksem o muradıma kavuşamazdım.'' Emir Sultan'ın ruhu şeriflerini vesile edip uzun müddet itikafta kalmak için buraya gelmiştim. Fakat Emir Sultan'ın himmeti yetişip feyzi nehirler gibi aktı. O muradıma 6 günde kavuştum. Bunun için şimdi gidiyorum dedi. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferine çıktığında yeni şehirde bulunduğu sırada Bursa'ya gelerek atalarının kabirlerini ziyaret etti. Emir Sultan'ın türbesine gelip onun ruhaniyetinden yardım dilerken, Emir Sultan'ın kabrinden ''Ya Selim, udhulü Mısra inşallahü aminin'' yani ''Ey Selim, inşallah Mısır'a emniyet içerisinde girersiniz'' diye bir nida eşitildi. Duyanlar ''Müjdeler olsun padişahım, size Mısır'ın fethi müjdelendi'' dediler. Emir Sultan'ın vefatından yaklaşık iki asır sonra yanında aslan ile dolaşan bir zat Bursa'ya geldi. Emir Sultan'ın türbesini ziyaret etti. Bu sırada aslanını zincir ile bağladı. Biraz sonra zincirini koparan aslan aşık gibi türbenin kapısına geldi ve gözlerinden yaş aka aka Emir Sultan'ı ziyaret etti. Sonra olduğu yere dönerek sahibini bekledi. Duyi halife adıyla tanınmış bir zat vardı. Ona, ilmi kimden tahsil ettin diye sorulduğunda, Üstadım Emir Sultan'dır. Bir gün babam ve birçok kişiyle Emir Sultan'ı ziyarete gitmiştik. Mübarek nazarlarına kavuşup elini öptük. Babama bakıp, oku buyurdular. Babam, Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında, oradakilerin birçoğu, Kendinden geçip ağladı. Ondan sonra babamın bütün çocukları çok güzel Kur'an-ı Kerim okurlardı. Hatta kız kardeşlerim bile bizim gibi okurdu, dedi. Yahya Halife diye tanınan bir vaiz vardı. Bu zat şöyle anlattı. Ben nerede bir veli kulun olduğunu duysam, derhal oraya gidip hizmetle şereflenirdim. Nihayet Emir Sultan'ın talebelerinden Sinan Halife'nin yanına gittim. Kendisine sizden muradım, elinizde tövbeye erişip nefsi emmareden kurtulup nefsi mutma kavuşmak ve kalbimi temizlemektir dedim. Bana Bursa'da Emir Sultan'ın kabrine gideceksin. Orada tövbe eli sana nasip olacak dedi. Oradan ayrılarak hiç dinlenmeden Bursa'ya gittim. Emir Sultan'ın kabrine vardım. Onu kabrinin üzerinde oturur gördüm. Hürmetle selam verip elini öptüm ve tövbe ettim. Sonra gözümden kayboldu. Böylece muradıma erişip dünya ve ahiret saadetine kavuştum. İznik'te metfun bulunan velilerden Eşrefoğlu Abdullah sağlığında bir iş için Bursa'ya gitmişti. Fakat fırsatı olmadığı için Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edememişti. İznik'e geri dönerken Yolda Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı gördü ve ona, ''Siz herhalde Bursa'ya gidiyorsunuz. Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettiğinizde selamımı iletmenizi sizden rica ediyorum.'' dedi. İbrahim Paşa Bursa'ya girer girmez Emir Sultan'ın türbesine gitti ve, ''Sultanım, Eşrefoğlu Abdullah size selam söyledi.'' dedi. O anda türbeden ''Ve aleykes selam'' sesi geldi.'' Orada bulunanlar bu duruma çok şaşırdılar. İbrahim Paşa diyor ki, ''Bu heybetli sesten dolayı bir süre kendime gelemedim.'' Mücahit Bahadır şöyle anlatır. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bir sefere katılmıştım. Bir kale muhasara edilmişti. İslam askerleri düşman kalesine tırmanmaya çalışıyorlardı. Ben de bir yerden burçlara doğru tırmanmaya başladım. Kale burcuna yaklaştığım sırada önüme bir kaya parçası çıktı. Bu kaya parçası yüzünden yerimden oynayamıyordum. O sırada aklıma Emir Sultan geldi ve canı gönülden "Ya Emir Sultan, bana yardım eyle. Beni bu beladan kurtar." diye yalvardım. Birdenbire karşımda bir nur şelalesi gördüm. İçinden yeşil elbiseler giyinmiş bir zat belirdi. Bana Engel olan taşın üstüne geldi. Üstündeki elbisesini sarkıtıp ''Ey gazi, elbiseye tutun, sakın korkma'' dedi. Ben de ''Ya Allah'' deyip tutundum. Engeli aşmış olarak kendimi kale içinde buldum. Emir Sultan birden gözden kayboldu. Penç Kalesi, Mücahit gaziler tarafından alınmak istendi. Kaleyi top ve tüfekle günlerce muhasara altında tuttular. Bu sırada 20'den fazla gazi orduya azık getirmek için Penç Kalesi'nin ilerisindeki Lince Vilayeti taraflarına giderlerken yolda bol miktarda ganimet ele geçirdiler. Gaziler bu ganimetin verdiği sevinç içerisinde yollarına devam ederlerken karşılarına 700 kadar düşman askeri çıktı. Gazilerin sayısı az olduğu için onlara teslim oldular. Düşman askerleri bunları alıp Lince'ye yedi gün mesafede uzaklıkta ve deniz kenarında bulunan Papa Santurès kalesine hapsettiler. Bu kalenin tamire ihtiyacı vardı. Bu yüzden esir Müslümanları tamir için gündüz çalıştırırlar, gece hapsederlerdi. Bu esirlerin içinde Ahmet Zaza isminde bir zat vardı. Bu zat şöyle anlatır. Beni ve altı arkadaşımı bir papaza hizmet için verdiler. Papaz her gün bize, ''Gelin bizim dinimize girin, sizi evlendirelim, elinize para verip sizi rahat ettirelim.'' diye teklifte bulunurdu. Sonunda papaz bizi, Hristiyan yapamayacağını anlayınca, bizim yanımıza gelmez oldu. Bir gece yarısı rüyamda, ''Emir Sultan geliyor.'' dediler. O anda yeşil elbise giymiş, nurani yüzlü bir zatın bana doğru yöneldiğini gördüm. O zat yanıma geldi, elini boğazımdaki zincire uzatıp çıkardı. Bana "Ey mahpus, şimdi kâfirlerden sen ve arkadaşların kurtuldu. Hemen vatanınıza gidiniz." dedi. Hemen uyandım. Boğazımda zincir yoktu. Hemen yanımdaki arkadaşların ayak ve boyunlarındaki zincirleri çıkardım. Onlar canı gönülden bana tabi oldular. Papazları öldürdükten sonra dışarı çıktık. Deniz kıyısında gemiye bağlı bir sandalı atlayıp Oradan uzaklaştık. Yolda açlıktan üç arkadaşımızı kaybettik. Dört arkadaş Düzan Kalesi'nden Semendire'ye, oradan da vatanımıza döndük. Sonra dördümüz buluşarak Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettik. Emir Sultan'ın çok talebesi vardı. Bunlar haftada bir gün gelip ihtiyaçlarını alıp giderlerdi. Aldıklarıyla bir hafta idare ederlerdi. Bir gün talebelerden biri Emir Sultan'ın elini öptü. Emir Sultan ona, "Bulunduğunuz yerdeki Müslümanlar iyiler mi? Halleri nasıldır?" diye sordu. Talebe, "Sizin himmetinizle sıhhat ve afiyetteler. Hepsi duacınızdır." dedi. Emir Sultan ona bir akçe uzattı. "Bizden onlara selam söyle. Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu akçeyle yetinsinler. Bize dua etsinler." Başkalarına muhtaç olmasınlar, dedi. O talebe, o bir akçeyi alıp, Arkadaşlarının yanına geldi ve onlara, Emir Sultan'ın size selamı var, dedi. Hepsi selamı ayakta alarak, Sultan Hazretleri ne buyurdular, diye sordular. Bunun üzerine o talebe, Emir Sultan bir akçe verdi ve, Ben ölünceye kadar bununla iktifa etsinler, Kimseye muhtaç olmasınlar, buyurdu dedi. Bu söz üzerine hepsi dünya malından soğudular. Kimseden bir şey almaz oldular. Pencerelerinde bir kutu vardı. Kimin ihtiyacı olursa, o kutunun içinden bir akçe alır, iftar için herkese bir miktar ekmek ve üzüm alıp onunla oruçlarını açarlardı. Ertesi gün o akçe yine yerinde dururdu. Şeyhülislam Molla Fenari Emir Sultan'dan icazet aldıktan sonra Ulu Cami'de vaaz verirdi. Emir Sultan'ın bir talebesi kendi kendine gidip vaazını dinleyeyim, hayır duasını alayım diye düşünerek Ulu Cami'ye girdi. O anda camide zelzele olmaya başladı. Cemaatin bir kısmı dışarıya kaçtı. Fakat dışarıda zelzele olmadığı görüldü. Bu durumdan haberi olan şeyhülislam murakabeye daldı. Sonra cemaate dönüp, İçinizde Emir Sultan'ın hizmetiyle emrolunan kim var ise, Çabuk camiden dışarı çıksın, yoksa bizi helak ettirecek, dedi. Talebe dışarı çıkınca, caminin sallanması durdu. Talebe Emir Sultan'ın huzuruna gelince, düşüp bayıldı. Ayılınca Emir Sultan ona, Oğlum, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarınız, ''Karşılanmadı mı ki başkalarından yardım beklersiniz? Bir kimse hocasından çeşit çeşit nimetlere kavuşurken, gidip başkasından yardım istemesi, ona sual sorması, ilim öğrenmesi hem ayıp hem gevşekliktir.'' buyurdu. Mana dünyasının uluk kişisi olan Somuncu Baba, henüz fırınlarının yanında duruyor ve, ekmeklerinin pişmesini bekliyordu. Başında yeşil bir sarık, sırtında nohudi renkte bir elbise olan, gözleri ışıl ışıl bir genç geliyor. Bu gelen Emir Sultan. Elinde küçücük bir çömlek var. Somuncu Baba'ya, Selamun Aleyküm Babam diyor. Somuncu Baba ve Aleyküm Selam diyor. Tek kelime konuşmadan bir an bakışıyorlar. Sonra Somuncu Baba, Çömlekte aş var herhalde diyor. Emir Sultan, ''Evet babam.'' cevabını veriyor. Somuncu baba, ''Fırına koyayım, o da ekmeklerle beraber pişsin.'' diyor ve fırının ağzını açıyor. Fakat bir türlü çömleği içeri sokamıyor. Sonunda, ''Anladım, bunu ancak sen fırına koyabilirsin. Buyur kendin sür içeri.'' diyor. Bunun üzerine Emir Sultan, çömleği içeri sürüyor. Bir de ne görsün, içeride ateş falan yok. Ve Emir Sultan, somuncu babanın sırrını öğreniyor, dost oluyorlar. Yunanlılar, Bursa'yı işgal ettikleri zaman, şehrin bazı noktalarına nöbetçi dikmişler. Bunlardan biri de, ekmek fırınının yanındaymış. Nöbetçi, fırının duvarına küçük abdestini bozmak isterken, suratına bir hüdayi sille inmiş. Öyle bir tokat ki, tüfek bir tarafa, kendi bir tarafa yuvarlanmış. Bundan sonra, oradaki nöbetçiyi kaldırmışlar. Bursalı Ahmet Paşa, onun hakkında şöyle diyor. Ey velilik alemine sultan olan emir ve Anadolu'ya rahmet olan emir, seni candan seven Allah'ın sevgilisi olur. Ey iç aleminin şahı, bize muhabbetin devlettir. Bahçe durumundaki kabrini kim ziyaret ederse, onun gönlü gül gibi açılır. Çünkü türben cennet kapısına benziyor. Sen ulu bir denizsin. Senin gibisini ne Anadolu gördü, ne Buhara. Senin kadar hak sevgisiyle kalp süsleyeni hiç kimse gösteremez. Allah'ın kutsiyatını görmemiz için senin yüzünün ışığı bize aynadır. Velilik tahtına oturanların çoğu, yüce makamına erişemediklerinden şeriat emirlerini senin gibi yerine getiremediler. Ey azgın nefislerine uyan günahkarlara şifa hazinesi kapısı olan ulu emir! irşadınla acizlerin ızdırabını dindir, Mansur hayatında sana benzer bir mürşidin elini tutmuş olsaydı, Allah aşkıyla coştuğu zaman enel hak demezdi. Bursalı Lamii Çelebi onun hakkında şöyle diyor. Seyyid Buhari, Bursa'yı Kâbe gibi kutsal yapmıştır. Melekler onun nurundan, gökte kandiller yakarlar, onlardan akseden ışıklar, yüzünü cennet kızı durumunda cazip kılar ve türbesinin zeminine örtü olur. Onun nail olduğu kadir gecesinin beratı, mum şeklinde daima baş ucunda parıldar. Kerametiyle çıkardığı su, kızırın içtiği âb-ı hayata benzer. Türbesinin kemeri, seyyidliğini göstermekte, kabrinin bulunduğu yerde saadet nuru içindedir. Yattığı yerin dışı hikmet sırlarının aynası, içi ise rahmet nurlarının hazinesidir. Göğe benzemek üzere, türbesi, kubbesinin ortasına kehkeşan şeklinde atlıklar döşenerek nakışlanmıştır. Emir sultana gönül verenler, bir gün kendisini görmek nasip olur diye, kimi inleyerek yüzlerini türbesinin duvarına koymakta, kimi taş eşiğine süpürge gibi sürmektedir. Kabrinden kalkıp yüzünü gösterse, başı ucunda imdat dileyenler, Allah'ın 99 adından Hu adını söylerler. Hasılı, şimdi O'nun yüce kutsi mezarı, bütün Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.